Alhamdulillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim ve salatu ve salamu ala Resulullah Fasıl evvel Okut Allah'a Yen qısımül sünneti li Başlıktan başla El fasıl evvel Birinci fasıl Bin nisbeti Bin nisbeti li rusulihi ilayna Haberin diyor bize ulaşma yönüyle beraber ileyne, bize ulaşması nisbetiyle bin nispeti taksimul haber haberin kısımlandırılması. Evet. Evet. İki kısmı ayrılır. Haber bize ulaşması şekliyle. Burada sahih işte hasen zayıf hadisin bu çeşitlerinden bahsetmeyecek. Haber İçerisine sahih de girer, hasen de girer, zayıf da girer. Çok rivayet edileni, az rivayet edileni, her şey bunun içerisine girer. Haber genel isimdir. Haber bize ulaşması itibariyle iki kısma ayrılır. Birincisi, evet, öyle sayılamayacak kadar büyük bir çoğunlukta, muayyen bir çoğunlukta haber bize ulaştıysa, o haberin adı nedir? Mütevahatirdir. Çok sayılamayacak adette de değilse yani mütevatire ulaşmadıysa o haberde nedir o zaman? Ahad haberdir. Her birinin e, tafsilatı ve kısımları mevcuttur. İnşallah zikredeceğiz basit bir şekilde en basit olarak sizlere dimer bahisaini iki tane başlık altında Lep. konu altında Evet. Mabhathul evvel. Mabhathul evvel. El-haberul mutawatir. <gülüyor> mutawatir olan haber. Tarih. Hmm, tarifuhu, tarifi. Lughat önce lügattaki manası. Vella ismun fa'ilun. Fail bir isimdir mutawatir. Muftakun min tavatur. <gülüyor> tavatur kelimesinden türetilmiştir, müştaktır. Eyyet-tata'abur. Tevatür ise tetabu'i Yani tetabu'i Arapça taba'a tabi olmak. Tetabu'i arda arda gelmesi yani. Arda arda. Yani yağmur iner ya hızlı bir şekilde arda arda. Aslında onun adı tetabu'dur. Arda arda hiç arkası kesilmeden damlacıklar geliyor böyle. Tevatür da budur yani. matara. Denilir ki diyor yağmur tavatara oldu. Ya o kadar geliyor ki artık yağmurun hani yağmur yağmur olmadan önce ne olur? Damlacıklar atar öyle değil mi? Deriz acaba yağmur mu yağacak? Sonra damlacıklar arzlarda indi mi diyoruz ki yağmurdur bu. Bak şek şüphe kalkıyor ortadan. Niye? O kadar muayyen adet geliyor ki, sayı geliyor ki artık tevatür diye isimlendiriliyor. Ha, yani nuzulu ardarda. Evet. İstilâhan. İstilâhan. Yani her şeyin önce bu lügat tanımı mı? İstilâh'ta kim o Ma revâhu adadun kesirun tuhilul adetu tevâtu'ehum alel kezirun. Ha. Ma revâhu adadun kesir. Çok sayının, adedin rivayet ettiği. Tuhilul adetu. Yani normali adet olanı bozmaya. Tuhil. Yani bozulmaması, mümkün olması. Tevâtu'ahum. Tevâtu'a tetabea manasındadır. Yani ardarda gelmesi. Alel kedbi yani yalan yalanı yok edecek şekilde ardarda gelmiş, adeti bozmayan çok sayının anlattığı şey. Evet. Şerh-i tarif. Tar e, tarifin şerh edilmesi. Şimdi bunu anlatacak. Bana anlat tarif. Evet, tarifin manası. Envel mutawatir ve hadisü ev-i haberü ellezî yardî şey fi kulli tabakatin min Tabakati kesir, kesir. kesirun. <gülüyor> Diyor ki, mütevatir olan hadis veya haber e, her tabakada, senedin her tabakasında birçok kişinin rivayet ettiği hadistir. Mesela bir hadis metni var. An Ali, An Zuhri, An Salim, An Abdurrahman. Meselen yani. Dört tane adam var. Bunların her biri bir tabaka, biri sahabe, biri tabin, biri etbaat tabin, biri etbaat tabinin talebesi. Anlaşıldı mı? Her tabakada onar kişi var mesela. Şimdi Ali şeye nakletmiş ya Zühri'ye mesela. Zühri ile beraber Ali'den aynı hadisi Salim'de rivayet etmiş, Ahmet'de rivayet etmiş, Osman'da rivayet etmiş, Müslim'de rivayet etmiş, Bukhar'da rivayet etmiş. Aynı hadisi Salim'den alt tabakada on kişi daha rivayet etmiş veya yirmi kişi. Onların altındaki tabakada gene bir yirmi kişi. Onların altındaki tabakada gene bir otuz kişi. İşte tevatür haber budur. Tevatür haber budur. Meseleyi bitirelim, izahlar getireceğim. Çünkü bu mesele önemli. Birçok şey, iman edilecek mevzu ee, İslam'da tevatür derecesindeki haberlerle sabit olmuştur. Onun hücciyeti konuşacağız inşallah. Evet. İhtilaki herhal haber. Diyor ki akıl diyor adeten hükmeder ki bu kadar ravinin rivayet ettiği bir haberin işte ihtilak olmasında yani şey olması. Yani sonradan çıkarılmış yalan bir haber olmasında bu raviler ittifak edemez. Akıl bunu kabul etmez diyor. Yani istihale mümkün olmaması demek. Adeten bu mümkün değildir yani. Şimdi şuradan bir adam geliyor diyor ki ileride banko soymuşlar. Acaba diyorsun tamam mı? İkinci bir adam geliyor ya duydunuz mu polis kaynıyor oraya banko soymuşlar. Üçüncü biri geliyor ya adamlar bir de vurmuşlar işte hırsızlar. Şu tarafa kaçmışlar. Beşincisi altıncısı diyorsun ki artık demek ki yalan değil yani. Şurada bir banko soymuş. Bu kadar adam diyorsa yani bu kadar da yalan olamaz diyorsun. Akıl bunu kabul etmiyor. Zaten şeriat da mütevatir haberi hücçet olarak kabul etmiş. Ama akla vurduğunuz zaman da akla göre de mütevatir haber nedir? tip delildir. Evet. Şurutu. Nedir peki şartları? Yani bir haberin e, mütevatır olması için gerekli şartlar nelerdir? <gülüyor> ha, bu tariften diyor, bu tarifin şerhinden beyan olan şudur ki diyor, mütevatır haber ancak dört şartla tahakkuk eder. Neymiş? Çok adet nakledecek. Olmazsa olmaz birinci şart bu. Diyor ki alimler en az kaç kişi olacağında ihtilaf ettiler. E, tercih edilen görüş diyor 10 kişi olmasıdır diyor. Tercih edilen görüş 10 kişi olmasıdır en az. Buna 3 kişi diyen de var. Buna 5 kişi diyen de var. 7 kişi diyen de var. Ama bunu belirleyecek açık bir nas olmadığı için nedir mevzu? Nazaridir, içtihadidir. Anlaşıldı mı inşallah? Ama bunun çok da önemi yoktur. Neden önemi yoktur? Çünkü mesela hadis ıslahında baktığımız zaman, tevatür derecede sabit olan, akılcıların inkar ettiği hangi haberler vardır? Mesela sihir, sünnette sabit olan. Yani ondan sonra sihir diyorum. E, affan. Peygamber'e sihir yapılmaz. Hani sünnette sabit olan, Kur'an'da geçmeyen ama sünnette sabit olan peygambere sihir yapılması. Akılcılar ne diyorlar? Biz bu haberi inkar ediyoruz diyorlar. Halbuki felak ve nas surelerinin uzun sebebidir öyle değil mi? Resulullah aleyhissalatü vesselam'a sihir yapmıştır. Lübeyti ibn Asam denen Yahudi kadın ve kızları aleyhissalatü vesselam'ın tarandaki saçından tanecik alıp ondan sihir yapıp bir kuyunun dibine koymuşlardır yaptıkları sihri. Bu haber şimdi mütevatirdir, kimlerin yanında mütevatirdir? Ehli hadisin yanında ve ehli tefsirin yanında, tefsir ehlinin yanında hatta avamın yanında mütevatirdir bu haber. Avam bile bilir ki Resulullah'a sihir yapılmıştır, felak ve nas sureleri bu sebeple inmiştir. Ama akılcı muhtecile ne diyorlar, ya işte peygambere sihir yapıldıysa o zaman peygamberin aklı mı örtüldü, e peygamberin aklı örtüldüyse o zaman hevasından konuşur. O zaman ayet yalanlanır, işte o havasından konuşmaz, konuştuğu ancak vahiydir. O zaman haşa aklı başında değilken konuştuğu vahiden olmaz. O zaman peygamberin sünnetini e, demek ki vahiy değil gibi saçma sapan akli çıkarımlar yapıyorlar. Ve neyi inkar ediyorlar? Mütevatir haberi inkar ediyorlar. İnkar eder de ne diyorlar ki? Mütevatir haberin diyorlar, en az kaç kişi olacağı noktasında alimler arasında ihtilaf var diyorlar. Doğru söylüyorlar. Alimler arasında ihtilaf var. Bu yüzden diyor bize göre diyor yeterli değildir bu sayı diyor. Hemen üçkağıtçı uyanıklar kıvırma metoduyla böyle söylüyorlar. Halbuki bu konudaki adede baksalar ya en az gelen haber sayısı 30-40. Yani o zaman zaten ihtilafa baktığın zaman biri 3 demiş, biri 5 demiş, biri 15, biri 20 demiş. Zaten o nakledilen e, sayı yani sihir, peygambere yapılan sihirle alakalı olan haberdeki nakledilen sayı 30-40-50, 60 belki daha fazla Allah bilir yani sayısını. Bu kadar büyük adedin naklettiği haberi böyle bir hak sözle batılı irade ederek ne yapıyorlar? İnsanları saptırmaya çalışıyorlar mütevatır haber konusunda. Bununla alakalı derseler sizin selefiniz kimdir? İmam Kurtubi Bakara suresi 102. ayetin tefsirinde sihrin, ee, mütevatir olarak Kur'an, sünnet ve icma ile sabit olduğunu, sihrin hakikat olduğunu, mutezilenin bunu tarihte inkar ettiğini söylüyor. Ve ardından Abdullah ibn Abbas'tan bir söz getirerek kim bunu inkar ederse mütevatir haberi yalanladığı için kafir olur diyor. İbn Abbas'ın tekfir sözünü getiriyor. İbn Abbas o dönemde mağrib bölgesinde yapılan bir sihri anlatıyor. O diyor bu sihirdir. Kim bu sihri inkar ederse kafirdir diyor. İbn Abbas radiyallahu anhu. Yani bizim selefimiz sahabeden var Allah'a hamdolsun. Biz mütevatır haber hüccettir, onun inkarı nasıl yalanlamak gibidir. Yani Kur'an'dan bir ayeti yalanlamakla mütevatır bir haberi yalanlamak arasında selefin yanında hiçbir fark yoktur. Sonrakilerin yanında fark olabilir, sonraki halefin yanında ama selefin yanında en hayırlı üç asrın yanında, sahabe tabi netba tabinin yanında mütevatır haberi yalanlamak ile Kur'an'daki bir ayeti yalanlamak arasında fark yoktur. O yüzden mütevatır haber bu konuda çok önemlidir. Eğer bir haber mütevatirse, Müslüman'a vacip olan şey nedir? Ona iman etmektir. Nitekim eğer mütevatir haber, onların dediği gibi öyle çok çok büyük sayıların naklettiği haber olsaydı, Kur'an-ı Kerim'in her bir ayetini iki tane sahabenin şahitliğiyle yazmışlar. O zaman Kur'an mütevatir değildir haşa. Kim Aklı başında kim söyleyebilir bunu? Kur'an mütevatirdir değil mi? Koca nesiller, koca nesiller nakletmiş. Tamam sonraki tabakalardan nakletmiş ama birazdan zaten ileride de gelecek. İlk tabakasında iki kişi var. İlk tabakaya baktığın zaman o zaman tevatür değil. O zaman aslen hükmü haşa tevatür değil midir Kur'anı? İki sahabenin şahitliğinde yazılmış. Hadi iki taneyi kabul ediyoruz, bir tane ahat haberi kabul etmeyenler var o da gelecek. Eğer ahat haberi kabul etmiyorsa Tövbe suresi 128. ayetin yazılışı ise tek bir sahabenin şahitliğiyle yazılmıştır. O yüzden Edip Yüksel ve benzeri gibi piyasada 19 mucizesine inanan Harun Yahya gibi zındıklar ne diyorlar? Tövbe suresi 128. ayet Kur'an'dan değildir diyorlar. Haberi inkar ediyorlar. Ne diyorlar? Ahat haberdir o diyorlar. Ahat haberse hücret değildir diyorlar. Bırakın hani selefin yanında da hüccet olup olmamasını, selefin yanında ahad haber bir kere hüccettir delildir. Nitekim peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gelecek zaten inşallah. Krallara ne yapmıştır? Birer kişiyle İslam'ı göndermiştir. Öyle mi? Demek ki bak hüccet bir kişiyle ulaşabiliyormuş. Anlaşıldı mı? Haber bir kişiyle ulaşabiliyor. Gene Resulullah Yemen'e muazı göndermedi mi alim olarak? Git dinlerini öğretti. Bak tek kişiyle haber götürüyor onlara. Yani din götürüyor. Haberden kasıt dinin ulaşmasıdır, vahyin ulaşmasıdır. Dolayısıyla bunların hepsi bize gösteriyor ki hem mutevatır haber şu an konuştuğumuz hüccettir hem de ahad haber eğer sahihse ve ümmet bunu tevatür ile kabullendiyse ardından o haber de nedir? Bizim için hüccettir, delildir. Biz o haberleri kabul etmek zorundayız. Şimdi konuya geri dönüyoruz. Mütevâtırın dört şartı var. O dört şartından birincisi çok adedin nakletmesidir. Adedin en azının kaç olduğu noktasında ihtilaf vardır ama usulcülere göre 10 ee, kişidir diye alimler belirtmişler Racih görüş olarak. Evet. Tabi tek tabaka da olmayacak. Bak mütevâtirin şartı geldi. Dedim ya Kur'an'ın ilk nakli iki tane sahabeden. Her bir ayetin nakli iki sahabeden. Sonradan mesela 5000 bin kişi rivayet etmiş o Kur'an'ı. Sonra 10 bin kişi, sonra bir milyon kişinin nakletmiş birbirine bu Kur'an'ı ezberleyip mesela. Şimdi bugün öyle, öyle değil mi? Ama ilk tabakaya baktığı zaman iki kişi var. Mütevatir olmanın şartı da neydi? Bak burada sayıyor, her tabakada adet çoğunluk olacak ki haber mütevatir olsun. Bu da gösteriyor ki ahat haber hüccettir. Anlaşıldı mı? Çünkü e, Racih Görüş'e göre en az adet 10 kişidir. O zaman Kur'an ilk tabakasında iki kişinin rivayet etmesi şey midir yani haşa Kur'an hücciyetini mi kaldırır haşa? Yok ama ahad haber zaten sahiyse o nedir bizim için? Hüccettir. Devam. <gülüyor> <gülüyor> ha. Ne olacak o grubun hali yalanı hani götürmeyecek yani yalanı kabul etmeyecek. Bu kadar adet olunca artık yalan kabul edilir bir şey olmayacak onlar için. Yalan söylemekte ittifak etmeyecek bir topluluk olacak onlar. <gülüyor> Ve dayan müstenid oldukları şeyin haberin hissi olmasıdır. Bu hissiliğin ne olduğunu şimdi örnekte göreceksiniz inşallah. <gülüyor> İşittik, gördük, dokunduk gibi hani kendilerinin hissettiği haberler olması lazım. Bana biri diyor yani diyor ki de, adam kendisi işitmiş görmüş şahit olmuş bunun nakletmiş. Evet. el <gülüyor> akıl, Akıl gibi bir habere dayanıyorsa dayandıkları şey, kelkavli bir hudus ile alemi mesela. Ne demek hudus ile alem? Alemin hudusu meselesi şudur. Bakın bu kitaplarda çok geçer. Muhtezil eden kafirler demişler ki. Madde demişler. Şimdi Allah halik mıdır? Yaratandır. Allah ezelden beri yaratan mıdır? Ezelden beri yaratandır. Peki, hiçbir şey yokken Allah yaratan değil miydi? Muhteziyle aklını kullanarak demişler ki öyleyse madde ezelden beri vardır demişler Ayşe. Anlaşıldı mı? Hani Ezelden beri bir şey olacak, yaratılacak ki Allah ezelden beri halik olacak. Onlar akılla bunu ispat etmişler. Ve haşa maddeye de ilahlık vermişler. Ehli sünnet, ehli hadis bunların tekfirine gene aynı şekilde icma etmişler. İbn-i Teymiye bunlar çok savaşmış. Mecmuatül Feteva'da çok bunlara getirdiği hüccetler var. Hatta İbn-i Teymiye hatıran iftiralardan biri hudutul alemi iddia ettiğidir haşa. Bu iftiradır Şeyhül Hüseyin İbn-i Teymiye. i̇bn Teymiye buna karşı çıkmıştır. Bunun küfür olduğunu, şirk olduğunu, yapanın söyleyenin kafir olacağını. Söylemiştir İbn-i Teymi Rahimallah. Onlar hudûs-ül âlemi neyle ispat ediyorlar? Akılla. Eğer öyleyse öyle olması lazım. Haber böyle ispat olmaz. Haber ne olacak? Şahıslardan, peygamberin ağzından veya sahabesinin ağzından duyulmuş ve bize kadar ulaşmış olacak. Din budur yani. Din nakildir. Bu din nakil dinidir. Akılla bilinmez. Nereden alacağız doğru nakli? Akılla bilinmiyorsa nakillen bilinir. Doğru nakli de nereden alacağız? Hadislerden alacağız. Hadisleri de nasıl ayıracağız? Hadis usulünü bile bilerek sahihinin zayıfını haseni birbirinden ayırt ederek. O yüzden hadis usulü olmadan olmaz. Hadis niye? Haberi tahkik edeceğimiz, tespit edeceğimiz kıstastır bizim için. Ne Allah'ın sözüdür, ne Resulünün sözüdür, ne vahiden bize gelendir. Biz ancak böyle ayırabiliriz. Yoksa ayıramayız biz nakli. O yüzden alimler hiçbir ilime vermedikleri kadar önemi bu ilme vermişlerdir. Tarih, senet bakmadan yazmışlar. Senet bakmadan, kontrol etmeden yazmışlar. Siyere dair yazmışlar. O böyle oldu, bu buraya gitti, bu bunu yaptı, peygamber şunu gönderdi, etti. Onlarda da senet var ama çoğunun senedine baktığınız zaman zayıftır. Çok fazla tahkik yapılmamıştır. Ama hadislere gelince, bu vahim bir parçası olunca, öyle mi? Allah subhanahu wa ta'ala ne diyor? Biz sana zikri indirdik ki insanlara indirileni açıklayasın. İnsanlara indirilen kitaptır. Zikir ise sünnettir İmam Şafi'nin dediği gibi. Allah Resul'e sünneti indirmiştir ki kitabı açıklasın diye. Kitapta namaz kılın der. Namaz kılmanın keyfiyeti, vakti, şartları, vacipleri, bozan unsurlar, abdestin şartları. Onların hepsi nerededir? Sünnet-i seniyyededir. Vahyin bir parçasıdır sünnet. O yüzden Allah Azze ve Celle'nin vahyinin bir parçası olduğuna inandığı için geçmiş ulema hadis ilmine hiçbir ilme vermediği kadar önem vermiş. O yüzden ehli hadis diye kitaplarda gelir. Bukhari gibi, Müslim gibi, Ahmet gibi diğer böyle Sünnete ehli olan, sünnet konusundan mütemekkin olan bütün bizim şeyhlarımız Allah hepsine rahmet etsin. Allah hepsinden razı olsun. Onların hepsi hadis ilmine verdikleri önemi diğer bütün ilimlerden daha fazla vermişlerdir. Allah razı olsun hepsinden onlar bu ilmi bize ulaştırmışlardır. Bu bizim dinimizin sahihini uydurmasını birbirinden ayıracağımız metodumuzdur, kıstasımızdır. Devam yakriben mesela Ha, istersen bu akılla sabit olan habere bütün yeryüzü ittifak etsin bunun adı mütevâtır haber olmaz. Bütün yeryüzü kalksa Hudûs-u alemi söylese bizim için hiçbir önemi, ehmiyeti, değeri yoktur. Hı. Hükmü. Ha, hükmü nedir? Mütevâtir neyi ifade eder? İlmi daruri. Ne demek darı? Malum dinini bir Her Müslümanın bilmesi gereken şey. Malum dinini bir Kur'anın gibi. Kur'an neyse, mutevatir haber de bizim için ilim olarak aynıdır. İyi, ey elmel yakîni, yakîni ilimdir. Evet. <gülüyor> <gülüyor İnsan buna zorlanır. Yuttat <gülüyor> daru yani insan buna ittirar ettirilir zaruret ettirilir yani insan buna zorlanır tasdik ile tasdik bihi tasdikan cazimen cazim ne demek kesin demek kesin bir tasdik ile tasdike insan zorlanır bu kabul yani ya işte tamam ya siz kabul edin biz kabul etmiyoruz niye işte Kur'an'da öyle bir şey yok bu haber mütevâtir ise sen bunu ne yapacaksın kabul edeceksin güneşin doğması tevatür müdür Tevatür her gün herkes görüyor. Milyonlarca insan milyonlarcasına diyor ki güneş doğar gün başlar. Bak bu haber nesilden nesile nesilden nesile ulaştırılmış. Bir ahmak çıkıp diyemez ki ya işte siz doğduğuna inanın biz görmekle yetinmiyoruz. Göz yanılır traktörün tekerleği de geri dönüyor. O yüzden biz gördüğümüze itimat etmeyiz. Güneş doğmaz bizim için. Böyle saçma sapan akli çıkarımlarla böyle bir haber ne yapılmaz? Reddedilmez. İnsanın doğumu değil mi? Diğer bütün haberler bizim için nedir? Hep bu şekilde gelen haberlerdir. İnsan bilgiyi nereden alır? Bir, ya anne babasının, toplumun onu öğrettiğinden ya da vahyin onu öğrettiğinden öyle mi? Uzay hakkında bilgi, dünya, gezegenler, yıldız, güneş, ay, ayın hareketleri, güneşin hareketleri neyle biliniyor bunlar? Kur'an sünnetle mi biliniyor? Yok. İnsanların, insanların naklettiği tevatür haberlerle biliniyor. Peki bunlar hüccet midir? Yok. Niye? Kaynağı vahiy değil bunlara. Kaynağı neresi? Bak az önce dedin neresi? Akıl. Akıl olduğu zaman o zaman mütevatir olan hükmün içerisine girip de hüccet kazanmaz. Ama o mütevatir haberin aslı vahiye dayanıyorsa o zaman işte ne olur? İnsan buna zorlanır inanmak zorundadır. Eğer mütevatir haber sana diyorsa ki güneş ve gezegenler bir felekte yörüngede yüzüyorlar sen buna iman etmek zorundasın. Evet, gezegenler belli bir yörüngede yüzerler. Dönerler yani. وَكُلُّنْ fi فَلَك۪ي يَسْبَحُونَ Buna inanmayan kafirdir. Buna herkes inanmak zorundadır. Biz buna zorlarız insanlar. Bak, mütevâtir haber, vahiy bize buna inanmaya zorluyor. Bu haber sabit olmuş. Haber dence sadece iman, küfür, kabir, azabı, melekler algılamayın yani. Sütün siyahlığı, süt siyah mıdır, beyaz mıdır? Eğer vahiy ona siyah diyorsa... Mütevatir akıl ona beyaz dese dahi o siyahtır bizim için. Herkes siyah demeye zorlanmak zorundadır. Gözü aksini söylese de, kulağı aksini söylese de, eğer vahiy mütevatir derecede aksini ispat ediyorsa, insanın düşen vahiy tasdik etmektir, öteki bilgiyi değildir. O yüzden haberler bu şekilde kısımlara ayrılır. Evet. Evet. fi yani mütevatır bir haber insan reddetmek yani mümkün değildir akıl sahibi, fıtrat sahibi biri için Evet. Yani ravilerin hallerini araştırmaya ihtiyaç yoktur, mütevatır haber kabul edilir. Yani şöyle bir şey, işte bir milyon kişi Kur'an'ı birbirine nakletmiş, bir milyon kişi bir milyon kişiye nakletmiş, ya dur şu bir milyon kişiye bir bakalım arasında adil var mı, işte zalim mi bunlar, fasık mı, işte adalet... Ya bir milyon kişi nakletmiş, daha neyini araştıracaksın yani? Arasında muhakkak bunların adil insanlar var. Muhakkak bunların arasında neler var? Sözüne itimat edilen insanlar var. Mesela kabir azabı, akılla ölçmeye çalışıyorlar. Diyorlar ki nasıl olacak? Niye? Niyeymiş? İşte cehennemden önce azap mı var diyorlar. He? Böyle diyorlar. Kur'an'da ondan bahsediyor mu? İşte ayet var diyor Kur'an'da. Kur'an ne diyor? İşte o kafirler diriltirdikleri zaman diyorlar kim bizi uykumuzdan uyandırdı? Bak insan kabirde uyuyordur diyorlar. Ne azabı diyorlar. Nereden çıkardınız? Bak akıllan bir şeyi ispat etmeye haberi bir haber ihtisas ediyorlar akıllan O haberde tasdika çağırıyorlar insanlara. Halbuki mütevatil haber bize ulaşmıştır ki kabirde insan azabı olunur. Kabirde insan azap olunur. Bundan alakalı ayetler var mıdır? Vardır. Ulemanın sözleri var Ayette Allah diyor ki firavun ve adamlar sabah akşam ateşe sunulurlar ve kıyamet günde denilir ki azabının en şiddetlisine onları sokun. Sabah akşam bak kıyamet günü girecekleri cehennem azabıdır en şiddetlisi. Şey. E ondan önce sunuldukları sabah akşam ateş işte alimler demişler ki bura kabirdir. Hadi bu ayeti anlamadı, fehmetmedi. E sahabenin, resulullahın o kadar hadisi var aleyhissalatü vesselam öyle değil mi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu ispat etmiş. Sonra Resulullah'tan sonra sahabe bunu nakletmiş, iman etmiş, tabiine nakletmiş. ilim ehli hepsi kitaplarına nakletmiş. Kabir azabı vardır buna iman vaciptir. Bak bu kadar adam nakletmiş. Şimdi ya Kurtubi işte Kurtubi'nin isim sıfatla var varmış. Şimdi bu getirdiği haber kabul edilir mi edilmez mi? Ya Kurtubi'ye gelene kadar 50 bin tane de adam var adil. Kurtubi de adil de demiyoruz adaletsiz. Hani sırf haberi reddetmek adına insanlar birilerine ayıplayacaklar ya bu gibi şeylere bakılmaz akıl ve şeriat akıl şeriat ve fıtrat mütevâtir haberin hücciyetini kabul etmiştir ancak ahmaklar akıl sahibi olmayanlar bu mevzuda hak ehline muhalefet etmişlerdir devam Hawa, ha kısımları hem mütevâtir de ikiye ayrılır lafzîyun ve manevîyun bir lafzî mütevâtir <gülüyor> iki manevî mütevâtirdir lafzî mütevâtir Ayrırken manevi mutavatir ayrıdır, evet. He, lafzı ve manası. tevatura lafzı ve manası ulaşmış hadislerdir. Meselen, Mesela. Mesela. Mankindle Kim bana bile bile yalan uydurursa mutaam kasıtlı bir şekilde felietebe hazırlasın demek, makadahu oturanı minenler, ateşten oturanı hazırlasın. Ve bid'atu ve sebe'una sahabiyyen Kaç kişi rivayet etmiş? 70 küsür. Bid'a Arapça bid'asinin 8 ile 10 seneye kadar olan sürenin arasıdır. Yani 78-79 veya 80 sahabi gibi bir rakam. yani 80'e tam ulaşmamış 77-78-79 o aralarda bir sayı. Bu kadar sahabi aynen bu lafızla nakletmişler bunu bu hadisi. O zaman bu hadis nedir? Mütevatir bir hadistir. Bu hadis lafzı bir mütevatirdir. Bu hadis hüccettir. Bunun inkarı Allah'ı ve Resulü'nü yalanlamaktır. Nitekim bugün akılcılar bu hadisi şu lafzını yalanlıyorlar. Muteammiden diyorlar. Sonradan çıkartılmıştır diyorlar. Eklemiştir diyor Mustafa İslamoğlu ve benzeri hadis inkarcılar. Diyorlar muteammiden. Niye muteammiden? Hani o kasıt olarak yapan. Çünkü hani bir takım hadis uydurmuş tasavvuf çevreleri İşte milleti ibadet teşvik etmek için hadis uydurmuşlar. Öyle değil mi? İşte kim şunu söylerse bu kadar cennetten şöyle verilir böyle mükafat verilir. Bunları kurtarmak adına bu hadise bu lafzı eklediler diyorlar. Halbuki hadis tam bu lafzıyla yetmiş küsur sahabeden rivayet edilmiştir. Haşa mesele onların söylediği gibi değildir. Bunlar işte bu, He. Sonra diyor bu çoğunluk devam etti. Bu ilk tabakada 70 küsur kişi. Onlardan sonra belki 300 kişi nakletmiş. Evet. Eyvah. Manevi mütevatir nedir? He, lafzının dışında manasının tevatür derecesinden nakledildiği şeydir. Mesela? Duada peygamberin el kaldırma hadisleri. Ama peygamber işte şurada burada kaldırmış o rivayetler, lafızlar değişmiş. Ama şu sabit ki tevatür derecesinde peygamber dua ediyorken elleri kaldırmış. O zaman bu manen mütevatirdir. Evet işte bazı alimler kabir azabının hakkında, İsa'nın nuzulu hakkındaki bazı hadisleri eleştirmişlerdir. Nasıl eleştirmiş? Bu hadisin senedinde şu adam var o yalancıdır, bu adam var onun hadisine güvenilmez... Onlar bu haberleri reddetmemişler. Niye? Haber manen mutevatir zaten. Mana nakledilmiş. İsa nuzul edecek. Bak demiyorlar şu hadis nakledilmiş. Anlaşıldı mı ne demek istediğim? Yani İsa'nın nuzuluyla alakalı var 15 tane hadis. 5 tanesini taan etmişler, kötülemişler ulema. 2 tane zındık çıkıyor. Bu 5 tane tan edilen senedin yorumunu alıyor. Bak diyor alimler de bu haberi inkar etmişler diyor. Haşa alimler bu haberi inkar etmemişler. Alimler bu haberi ispat eden 15 haberden 5 tanesinin yollarını, senetlerini ve ricallerini eleştirmişler. Anlaşıldı mı? Yoksa haber nedir? Manen mutevatirdir. Tıpkı bu raf yeden gibi. Du'a da peygamber ellerini kaldırmıştır. Ama nerede kal işte farz namazdan sonra kaldırmış mıdır? Yok Sahibi bir rivayet yoktur farz namazdan sonra kaldırdığına dair. Ama yağmur duasında kaldırmıştır. Başka zaman dua derken koltuk altları görününceye kadar Peygamber Sassam el kaldırmıştır. Demek ki peygamberin doğada el kaldırması ma'nem mütevâttedir. Ama nerede, nasıl? Bunlar ihtilaflı, değişik. Artık inceliklerin e, aranması gereken noktalardır. Evet. Yüz tane hadis gelmiş doğada el kaldırdığına rağir. Yüz tane. ennehu Mesela birinde diyor ki duada elini kaldırdı. Ama farklı kadiyelerde muhtelifetin farklı farklı yerlerde olduğu rivayet ediliyor. Ama hepsi aynı şeyi anlatıyor. Yani bazı yerler var ki o hadisler ahad, mütevatır değil mesela. Evet. Evet. O ahad haberin mutevâtirlerle müşterek olduğu ortak olduğu yer neresi? Duada el kaldırmak noktası. Ha, yolların cem'i ile beraber neyin olduğuna itibar edilir, Mütevatir olduğuna itibar edilir. Uncu adde la se fi ne kadar mutevâtir hadis var? Bir sayısı yok yani adedi belli değil yani. Adet belirlenebilir bunu. Hı. Mesela havuz hadisi, Peygamber'in kıyamet günü kendisine verecek havuz. Ne yapıyor mutezileler Bunu inkar ediyorlar, Hariciler. Hı. Mesler üzerine mes etmek mesela. Bu da aynı şekilde nedir? Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in olarak nakli olan sünnetlerindendir. Namazda elleri açıp kunut yapmak. Bu da mutavatiridir Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem. Allah bir kişinin yüzünü par parıldasın hadisi mesela, bunu bu da şeydir, mütevatirdir. Vay kesiyor. Buna benzer çok şey var. Lakin <gülüyor> levnabırna cidden bin nispeti, bin nisbeti ileyher. Diyor ki mütevatir hadisin adedi ahatabara bakıldığı zaman azdır gerçekte. Evet. Eşkıya. Eşharul <gülüyor> Musannifatifi. Bu konudaki meşhur olan tasnifler nelerdir? Yani mütevatir hadisleri toplayan eserler nelerdir? Var mıdır? <gülüyor> Mustaqil. Mustaqil Musannifatlarda alimler mütevatir hadisleri toplama itina göstermişlerdir. Yani ta ki bunları talep eden onlara kolayca ulaşabilsin. Bu musan nefâtlerden şunlardır. Suyut'un bu kitabı. Ve huve murattabun alel-ebvabi. Alel ayırmış mütevatir hadisleri İmam Suyut'u bir kitap. Etmiş. <gülüyor> gene Suyutu'nun başka bir kitabı geçen kitabı talhis etmiş yani öz kılmış yani o kitap biraz daha birinci kitabı Azharul Mutanafiratu fi'l akbarin Mutawatir kitabı biraz daha tafsili bir kitap o Katul <gülüyor> Azhari o da daha talhis onun kısaltılmış özetlenmiş hali <Sessizlik> mutavatir hadis hakkındaki başka bir kitap da Li Muhammed İbni cafer el-Kettani. Bu Türkiye'de tercüme edildi zaten. Kettani Mutavatir Hadisler kitabı. Bu mutavatir hadisler bu şekilde. Burada kalalım inşallah haftaya kaldığımız yerden bir dahaki dersimize devam ederiz inşallah. Sübhaneke Allahümme ve bihamdik. Eşhedü ve la ilahe illa ente ve